Hayırlı akşamlar kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz. Allah ömrünüze bereket, akıbetinizi hayır eylesin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Allah subhanahu ve teala kafirlere fırsat vermesin. Müslümanlara yardım etsin. Evet kardeşler, sizinle Ehl-i Sünnet akidesine devam ediyoruz. Biliyorsunuz, Ehl-i sünnet akidesi gayet kolay ve anlaşılır bir akidedir ve çok nettir. Sahabenin itikadını benimseyen kimse de şek, şüphe, vehim ve şeytanların vesvesesi yoktur. Hepsinden uzaktır. Çünkü bu akideye inanan bir kişi, bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiramın ki Allah hepsinden razı olsun gösterdiği, öğrettiği, bıraktığı yoldur kardeşlerim. En son haşir meselesinde kalmıştık ahireti imanın. Haşir bir araya toplanmak demektir. Yani dünyadan artık göçen, kabirden kalkan bununla kastedilen insanın parçalara ayrıldıktan sonra tekrar bir araya getirilmesi ölümünden sonra bedenlerin diriltilmesi ve bütün asli cüzlerinin var edilmesinden sonra bütün kullara iade edilmesidir. artık küçük büyük ne yapmışsak hepsini göreceğimiz bir yerdir. Bu hali ise ömrünün başından sonuna kadar kaldığı haldir. Hükmedilmeleri için herkes mahşer yerine doğru sürülürler. Bütün bunlar kitap ve sünnette hak olarak gelmiştir ve sabittir kardeşlerim. Buradaki birinci mesele kıyamet gününde olacak hesap bu konuda birçok meseleyi kapsar bunları sırasıyla önemleri olanlardan seçtim birincisi mizan ve amellerin onda tartılması Allah subhanahu ve teala diyor ki kıyamet günü adalet terazelerini kuracağız bu itibarla hiçbir nefis hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacak. Ameli bir hardal tanesi kadar bile olsa o getirilir, karşılığını veririz. Hesap gören bir hakimi mutlak olarak biz yeteriz diyor. Enbiya 47 Ve Karya, nedir o Karya? Karya'nın ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar dağılmış pervane gibi olurlar. Dağlar ise atılmış renkli yüne dönerler. İşte o gün kimin tartıları ağır gelirse o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Kimin tartıları da hafif gelirse onun gideceği yer uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu bilir misin? O kızgın bir ateştir diyor Kariya suresi. Evet kardeşlerim bu da mizanın ve amellerin tartılacağını anlatan hem de dehşetiyle gündeme getiren iki tane mesele. İkincisi kitapların yani insanın amel defterinin sağdan ve soldan verilmesi amellerin müminlere arz edilmesi, kafirlerin ve isyankarların amelleri hakkında münakaşa etmeleri. Allah Azze ve Celle diyor ki, o gün hesap için siz de Rabbinize arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız ona gizli kalmaz. Kitabı sağdan verilen, alın kitabını okuyun. Ben zaten hesabıma kavuşacağımı anlamıştım der. Artık o meyveleri kolayca toplanabilecek yüksek bir bahçede hoşnut edici bir yaşayış içindedir. Onlara denir ki, geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için. Kitabı solundan verilen ise şöyle der. Kitabım Keşke bana verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeye son verici olsaydı malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Bütün saltanatım da yok oldu gitti. Allah Azze ve Celle onlara tutun onları bağlayın sonra cehenneme yollayın der. Hakka suresi 18'den 31'e kadar. Yine ayeti kerimede her insanın boynuna kendi amelini doladık. Kıyamet günü de kendisine açık görüleceği bir kitap ve amel defterini çıkarız. Ona kitabını oku. Bugün nefsin bir hesapçı olarak sana yeter deriz. İsra 13 14. De, çok mu bozuyor? Babaanne bir sırtından aklıma Yine amel defteri önlerine konur. İşte o zaman suçluların onun içindekilerinden korktuklarını ve yazıklar olsun bize bu defter nasıl olur da küçük, büyük, hiçbir şeyi bırakmadan bütün günahları saymış dediklerini görürsün. Böylece onlar yaptıklarını önlerinde hazır bulurlar. Rabbin hiçbirine zulmetmez. Keyif 49'da. Evet kardeşlerim bu ayetler insanı nasıl böyle bir sarıyor, dehşete düşürüyor değil mi? İşte o gün iyi ya da kötü. Ameller neyse en mükellef olduğumuz ve ölüm anına kadar her şey orada o defterde yazılı olacak ve bizler bunun hesabını vereceğiz. Bu mevzuda Allah Resulü Sallallahu diyor ki sizden hiçbiriniz yoktur ki Allah onunla Arada bir tercüman bulunmaksızın konuşacak olmasın. Sağ tarafına bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Sol tarafına bakacak ve gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, yüzünün karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecek. O halde ey Müslüman, yarım hurma ile de olsa, cehennemden cehennem ateşinden korunun diyor Allah Resulü ve vesselam. Yine Ayşe annemizden gelen bir rivayette ben diyor Ali sallallahu aleyhi ve kolay hesabı sordum. Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki kişiye amelleri arz edilir. Sonra bunlar kendisinden affedilir. Hesabı münakaşa edilen kimse ise helak olur buyurmuştur. İbn Ömer'den gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden biriniz Rabbına yaklaştırılır. Öyle ki Rabbi onun üzerine örtüsünü koyar ve ona sorar. Şu günahlarını biliyor musun? O da evet der ve ikrar eder. Sonra Allah Azze ve Celle dünyadayken bunları örtmüştüm bugün de onları senden bağışlıyorum der. Mümin ve Allah Azze ve Celle'nin günahlarını bağışladığı kimse amelleri kendisine arz edildiğinde münakaşa etmez ama günahları bağışlayan bağışlanmayanlar amelleri konusunda münakaşa ederler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onları azarlar, çıkışır ve fiillerinden dolayı kınar. Onlardan kimisi o büyük kıyamet gününde mahlukatın önünde rezil edilecektir. Hainlik eden, insanların arasına açan, münafıklık yapan, riyakarlık yapan, ganimet malından çalan kimseler Hakkında gelen haberlerde olduğu gibidir. Onlardan kimisi bazı amellerini inkar edecek, alemlerin Rabbi ve amellerini yazan melekler şahitlik edecek ve kıyamet gününde cehennem ateşinin tutuşturulacağı ilk üç kişi hadisinde olduğu gibi onlar ne diyecek? Ben ya Rabbi senin uğruna savaştım öldüm. Allah Azze ve Celle sen yalan söyledin. Şahit olan melekler sen yalan söyledin, sen desinler diye savaştın ve dediler de olduğu gibi. Kimisinin de organları kendi aleyhine bu isyanları işlediğine dair şahitlik edecek ki Allah Azze ve Celle'nin Nur 24'te dediği gibi o kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları işlemiş oldukları kötülükten dolayı aleyhlerine şahitlik edecektir diyor Yasin suresinde o gün onların ağzına kilit vururuz da bizimle elleri konuşur ayakları da yapmış olduklarına şahitlik eder diyor yine Fusilet suresinde o gün Allah'ın düşmanları topluca ateşe sürülecek nihayet oraya vardıkları zamanda Kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında aleyhlerine şahitlik edecektir. Derilerine şöyle denilecek. Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? Onlar da diyecek ki, her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yaratmıştı, yine O'na döndürüleceksiniz. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, sizin aleyhinize şahitlik etmelerinden çekinmemiştiniz. Fakat zannediyordunuz ki Allah sizin yaptıklarınızın çoğunu bilmez. Evet kardeşlerim orada da amel defterlerinin yanında günahlarına itiraz eden yapmadım diyenlere hangi azayla işlemişse onlar şahitlik yapacak. Yine buradaki meselelerden bir tanesi şefaat meselesidir. Kıyamet yerinde Allah azze ve celle Kur'an'a, nebilere, meleklere, şehitlere, müminlere, çocuklara ve bazı tevhid ehli için şefaatçi olmalarına izin verecek. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birçok şefaat hakkı vardır. Bunlardan birini Allah Azze ve Celle ona has kılmış, birinde onu başkalarını ortak kılmış ve bu şefaatlerin en önemlisi şöyledir. Birinci şefaatı büyük şefaattır. İnsanlar kıyamet yerinde hüküm faslını beklemeleri uzayınca kendilerine Allah katında bu yerde beklemekten kurtarmak üzere şefaat istemeler için Allah azze ve celle'nin nebilerine gidecek bütün insanlar. Adem aleyhisselam'a, Nuh aleyhisselam'a, İbrahim aleyhisselam'a, Musa aleyhisselam'a, İsa aleyhisselam'a her biri de kendilerine ait bir mazeret belirtecekler ve en son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmelerini söyleyecekler. İnsanlar topluca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelecek. Allah Resulü ve Selam arşın altına secde ederek Rabbuna hamd edecek. Bunun üzerine kendisine başını kaldır, iste, verilecek. Şefaat et, kabul edilecek denilecek. Allah Azze ve Celle kıyamet yerinde bekleyenlerin arasında hükmetmek üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaatçi kılacak. Bu büyük şefaat kardeşlerim. İkinci şefaatsa Ali sallallahu aleyhi ve cennet ehlinin cennete girmesi için şefaattır. Bu iki şefaat da Ali sallallahu aleyhi ve selam'a has'tır. Bunların hepsini ayrı ayrı büyük paplarda işleyeceğim. 3. şefaatsa Ali sallallahu aleyhi ve cehennemi hak edenlere oraya girmemeleri için şefaati'dir. Bu da ümmetin büyük günah işleyenlerini. Dördüncü şefaatsa Aleyhisselatü Vesselam'ın cehenneme giren tevhid ehlinin oradan çıkmaları için şefaatidir. Bu iki şefaatta diğer nebiler, melekler, sıddıklar ve başkaları da ortaktır. Beşinci şefaat ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennem ehli kafirlerin azabının hafiflemesi için şefaatidir. Bu azap hafiflemesi de yalnız Ebu Talib'e hastır. Sadece onunla Alakalı nasıl gelmiştir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü Ebu Talip amcan sana çok faydalı oldu. Kafirlere karşı kol kanat oldu, duvar oldu, set oldu. Acaba senin ona bir faydan olacak mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o cehenneme gelecek, ebedi kalacak o cehennemde azabı hafifletilmiş olarak topuklarına kadar ulaşan ateşle azap olunacaktır. Şayet benim şefaatim olmasaydı muhakkak cehennemin en derin çukurunda olurdu buyurmuştur. Yine gelen naslardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bunlardan başka şefaati de vardır ki cennet ehlinin sevabının artması ve derecelerinin yükselmesi için yapacağı şefaat da bunlardan bir tanesidir. Bunlara hepsini ayrı ayrı başlık olarak geleceğiz kardeşler. Yine mahşerle ahirete imanla alakalı bir başlığımız kıyamet gününün nimetleri ve azabı. Sahih hadislerde müminlerin miktarı 50 bin sene olan büyük günde Allah azze ve celle'nin gölgesinde olacakları sabit olmuştur. Sahih gelen hadiste o gün güneşin onların üzerinde kaldığı surenin, güneşin doğmasından batıncaya kadar olduğu geçmiştir. Sünnette o gün isyankarlara azap edileceği sabit olmuştur. Ali Senaati ve selam kıyamet gününde Güneş mahlukata bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. İnsanlar amelleri miktarınca tere batarlar. Kimisi topuklarına, kimisi dizlerine, kimisi beline, kimisi de ter içine gömülür buyurmuştur. Bu hadislerde bazı isyankarların o gün günahlarından dolayı azap görecekleri gelmiştir. Yine bir başlığımızda mahlukat arasında kısas olacağıdır. Sayı Müslim'de gelen Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü ve Vesselam ashabına müflis kimdir diye sorduklarında aramızda müflis dirhemi dinarı olmayandır Ey Allah'ın Resulü dediklerinde Allah Resulü ve Vesselam o sizin anladığınız gibi değil asıl müflis Ümmetimden kıyamet gününde namazı, orucu ve ile gelen kimsedir. Lakin şuna hakaret etmiş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, şunun kanını dökmüş, şunu dövmüş, bu sebeple iyilikleri alınarak şunlara verilir. Eğer iyilikleri onların haklarını karşılamadan tükenirse diğerlerinin kötülüklerinden alınarak buna yüklenir. Sonra da yüzüstü cehenneme atılır buyurmuştur. Evet yine gelen rivayette muhakkak ki hakları sahiplerine iade edilecek hatta boynuzsuz koyun, boynuzlu koçtan hakkını alacaktır buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine orayla alakalı bir mesele cehennemin üzerine sıratın kurulması kardeşlerim. Sırat'ın kurulması Allah'tan başkasına ibadet edenlerin cehennem ateşine düşmelerinden ve geriye sadece tevhid ehli ile iman etmiş görünen münafıklar kaldıktan sonra olacaktır. Sonra sırat üzerinden geçecekler münafıklar ve haklarında kurtuluş yazılmayan isyankarlar ateşe düşeceklerdir. Allah azze ve celle Müminlerden ve isyankar Müslümanlardan dilediğini kurtaracaktır. Sonra Allah Azze ve Celle onları cennet ile cehennem arasında bulunan kantara terazi üzerinde durduracak. Birbirlerinden dünyadaki haksızlıklarının kısası yapılacak. Ta ki cennete giriş için tertemiz temizlenip arınacaklar ve bu kısas kimlerin giderilmesine hastır. Bu kısas kıyamet satındaki kısastan başkadır. Sırattan sonra Allah dilediğini, şefaat edicilerin şefaatini ve merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ın rahmetiyle ateşten çıkarır. Buna birçok şahitleriyle gelen rivayetler vardır. Onu da ileride geniş olarak nakledeceğiz. Sıratın kurulması büyük şefaattan sonradır. Nitekim şefaat hadisleri buna delalet eder. Bu sayfaların amel defterlerinin dağılıp mizanlara konması ve halkın hesaplarının görülmesinin sırattan önce olduğu hususunda açık bir sözdür. Ve aynı zamanda birçok hadis vardır kardeşler. Zira kafirler henüz cehenneme girmemişlerdir. Yine muvahhidlerin günahkar olanları köprü üzerinden cehenneme düşerler. Bütün bunlar ancak hesaptan, amellerin tartılmasından ve sayfelerin dağıtılmasından sonradır. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam'dan gelen bir rivayette uzunca bir hadisin içinden sonra cehennem üzerine köprü kurulur, şefaata izin verilir. Ey Allah'ım selamet ver, selamet ver derler. Ey Allah'ın Resulü bu köprü nedir diye soruldu. Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve necidde sağdan dediğimiz bir diken gibi olan vardır. Onun gibi dikenleri vardır. Müminler onun üzerinden kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi kimi kuş gibi kimi de iyi cins at ve deve gibi hızdan geçecekler. Müslüman kurtulacak. Tırmalanıp salını veren ve cehennem ateşine yığılıp kalanlar da olacaktır buyurmuştur Allah Resulü Ali selamı ve selam. Evet yine buradan bir başlığımız. Müminlerin Allah azze ve celle'yi kıyamet gününde görmeleri. Kardeşlerim müminler müşrik sınıflarının ateşe girmelerinden sonra Allah Azze ve Celle'yi kıyamet yerinde göreceklerdir. Burada kıyamet ile alakalı bundan başka daha birçok olaylar da gerçekleşecektir ki buna iman etmemiz gerekir. Gökyüzünün yarılması erimesi ki ayet-i kerimede Kıyamet günü geldiği zaman gök yarılır da erimiş yağ gibi kıpkırmızı olur diyor. Yani potada gümüşün tortunun eridiği gibi eridiği zaman yağlandığı zaman boyaların rengini değiştirdiği gibi ne yapacak? Rengi değişecek. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah bize orada yardım etsin. El-Cabbar olan Allah Azze ve Celle'nin bütün yeryüzünü kabzasına alması, gökleri sağ eliyle dürmesi Allah azze ve celle kıyamet günü yeryüzünü bütünüyle onun kabzasında, gökler de sağ elinde dürülmüş olacaktır buyuruyor Zümer 67. Evet. Ve Allah azze ve celle yeryüzünü kabzasına alacak, gökleri sağ eline alacak ve ben melikim buyuracak evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim yine gelen ribayette göklerin yeri değişecek Allah azze ve celle yeryüzünün ve göklerin başka bir yeryüzü ve göklen değiştirildiği ve herkesin kabirlerden çıkıp tek ve kahredici olan Allah'ın huzurunda toplandıkları gündür diyor evet Sevbandan gelen rivayette bir Yahudi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yeryüzünün başka yer ve göklerle değiştirildiği gün insanlar nerede olacak diye soruyor. Allah Resulü ve vesselam onlar köprünün berisinde karanlıkta olacaklar. Onlar sırat üzerinde olacaklar buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Dağların atılmış pamuk gibi olması, dağlar atılmış renkli yüne dönmesi. Kariya 5'te geliyor. Yıldızların dağılması, ayın tutulup ışığın gitmesi bunların hepsi kıyametin kopmasıyla alakalı. İnsanlar kabirlerinden kalktıklarında yeryüzünü ayrıldıkları sıfattan başka bir sıfatta bulacaklar. Dağların parçalanıp, zirvelerinin yok olmuş, dünyadaki durumları değişmiş, nehirlerin suları kesilmiş, ağaçları ve meskenleri telef olmuş, denizleri taşmış, tepeleri ile düzleri eşit haline gelmiş, şehirleri ve köyleri harap olmuş, sarayları, evleri ve çarşıları yıkılmış, zelzelere ile sarsılıp ağırlıklarını çıkarır insan. Sonra ne oluyor der. O gün yer haberini anlatır. Muhakkak ki Rabbin ona vahiy eder. Gökleri de bu şekilde değiştirmiş olarak bulunurlar. Yıldızlar dökülüp kararmış, etrafları yarılmış, kenarları açılmış, melekler kenarlarını tutmuş, güneşi ve ayı tutulmuş, hatta o ikisi tutulup bir yerde bir araya getirilmiş sonra yuvarlatılmış ve ateşe atılmışlardır. Denizlerin taşması o dalgaların bir alev haline gelinceye kadar tutuşturulması Ali Selatü vesselam'ın kıyamet arasıtındaki havzı bu ümmetten müminlerin ondan içmesine ve Allah'ın Nebisi Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selatü vesselama verdiği cennet nehirlerinden Kevser nehrine de iman etmek gerekir. Havzın vasıflarına baktığımızda hadislerin özeti şudur. O havuz pek büyüktür. Orası çok şerefli bir su kaynağıdır. Bunun suyu sütten daha beyaz, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı, kokusuysa miskten daha güzel olan Kevser ırmağından gelir. Allah tüm kardeşlerime oradan işmeyi nasip etsin. Bu havuz son derece geniş ve eni ve boyu eşittir. Bu Kevser'den havza doğru iki oluk akmaktadır. Havuz ise sırat'tan önceki arasattadır. Çünkü ondan ayrılmaktadır ve topukları üzerine geri dönüp irtidad eden bazı kimseler ona yaklaştırılmayacaktır bu gibi kimseler sıratı da geçemeyeceklerdir onlar ne zaman kevser havuzuna yaklaşmaya çalışsalar Allah melekler onları kovacak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya Rabbi bunlar benim ümmetim diyecek ama kendisine evet onlar senin ümmetin ama senden sonra çok şeyler yaptılar ve senin sünnetinden yüz çevirdiler denecek. Öyleyse geri çevrilsin, geri çevrilsin denecek. İmtina eden sünnete uymayan herkes kevser havuzundan uzaklaştırılacak. Allah Azze ve Celle beni de neslimi de sizi de neslinizi de kevser havuzundan kana kana içenlerden eylesin kardeşler. İşte burada peygamberin sünnetiyle amel eden insanlar orada kovulmayacak. Bugün tereddüt eden, imtina eden, yüz çeviren, kınayıcıların kınamasından korkan insanlar, işte orada asıl kınamanın ne olduğunu görecekler. Yine bir mesele, ahiret gününe imanı ihtiva eden, cennete ve cehenneme iman. Müslümanın cennet ve cehenneme o ikisinin şu an mevcut ve yaratılmış olduklarına iman etmesi gerekir. Bu ehli sünnetin itikadıdır kardeşlerim. Müminlerin ahirette cennete gireceklerine, orada ebedi kalacaklarına, tevhid ehlinin günahkarlarından Allah Azze ve Celle'nin büyük günahlarda ısran eder halde vefat ettiklerinin ahirette Allah'ın dilemesinde olacağına, Dilerse günahlarını affedeceğine ve cennete koyacağına, orada ebedi kalacaklarına, dilerse günahlarından kurtulana kadar cehenneme atacağına, günahları kadar azap edileceklerine, sonra cennete girip ebedi kalacaklarına iman ehli sünnetin itikadıdır. Evet bununla alakalı çok hadis var ve bu dünyadayken belalarla, kabir azabıyla veya kıyamet gününde günahlarından temizlenemeyen kimseler, onların da yerleri hazır, bu yerlerden birinde günahlarından temizlenmiş olanlara gelince muhakkak ki Allah azze ve celle onu cennete koyacak. Cehennem ile azap etmeyecektir. Bir kısmı da onlara bir yönden icabet edip bir yönden icabet etmezler. Kendilerinde üzerine yaratılmış bulundukları hakka muhalif kirler ve lekeler kalır. El alim ve el hakim onlara devalar sunmuştur. Belalar ve imtihanlar bu devalar oranındadır. Eğer bu dünyada bunlardan kurtularak vefat etmişlerse Berzak'ta karşılaşır. Şayet orada da kurtulursa kıyamet günündeki yerde kurtulamadığı bu hallerle karşılaşır. Eğer bundan kurtulursa kurtulur. Aksalden büyük deva ile baş başa kalır. Tıbbın son seçeneği dağlamaktır. Temizleyip arındıran körüye girerler ve arınınca kadar orada kalırlar. Deva için fayda kalmayınca Hastalık yurdundan afiyet ehlinin yurduna çıkarırlar. Onlara temizlenmelerinden önce giriş izni verilmez. Çünkü cennet temizlerin yeridir. Asla orada pislikten bir şey yoktur. Bu yüzden onlar temizlenip pisliğin zahil olmasına kadar ateşte beklerler. Allah bizlere acısın, Allah bizlere muafiret etsin. Kardeşlerim burada küçük görülen her günah orada ateşle temizlenecek. Temizlenmeden de cennete girilmeyecek. Eskiden alimlerimiz gün başladığında hemen cebinden ya da çantasından bir mum çıkarır. Onu itinayla yere koyar, yakar ve parnağını ateşe yaklaştırırmış. Ey nefsim! İşte gün başladı ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diyerek her gün nefsine böyle alıştırma yaparmış alimlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Evet. Yine müşrik, münafık ve diğer bütün kafirlerin ve vesselamın gönderilmesinden sonra İslam'a girmeyen Yahudi, Hristiyan ve diğer kafirler de buna dahildir. Cehenneme gireceklerine ve orada ebedi olarak kalacaklarına ve münafıkların cehennemin en alt tabakasında olacaklarına iman etmek gerekir. Evet. Aynı şekilde cennet ve cehennem baki olup son bulmayacaklarına iman etmek gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki hut 108'de mutlu olanlara gelince onlar da cennette olup Rabbının dilemesi dışında gökler ve yer durduğu sürece kesintisiz bir ihsan olarak orada daimidirler diyor. Yani kesintisiz olarak orada kalacaklar diyor. Allah Azze ve Celle kafirler hakkında da Maide 37'de onlar ateşten çıkmak isteyecekler fakat oradan çıkacak değillerdir onlar için devamlı bir azap vardır diyor. Evet. Suçlular cehennem ateşinde azabında ebedidirler. Üzerlerindeki azaba hiç ara verilmez ve orada ümitsizdirler diyor Zuhraf suresinde. Evet kardeşlerim bu da ahirete imanın rukunlerinden başlıklarındandı. Diğer bir imanın başlığı hayrı ile şerri ile kadere iman başlığı kulun bu kainatta hayır veya şer olmuş veya olacak her şeyin tamamının Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle olduğuna iman etmesi gerekir kulun kaza ve kaderinin dört mertebesine iman etmesi gerekir Allah'ın dilemesi, yazması, yaratması. Evet, el i Sünnet'in sapık fırkaları arasında orta yolda tutulan bir yoldur. Ne ifratçılara ne de tefritçilere Hak yolda gidenlerdir. el i Sünnet her zaman vasat bir ümmettir. Mutlak iman yani İslam ile birlikte değil de imanın tek başına zikredildiği zaman dil ile söylemek, gönülden itikad etmek, azarlarla amel etmektir. Bu söz niyet ve ameldir. Ehl-i sünnet vel cemaat arasında bu konuda itikaf, itikaf vardır. İhtilafa hiçbir zaman düşünmemiştir. Muhakkak ki amelsiz iman olmaz kardeşlerim. Amel imanın rükunlerindendir. Amel olmadan iman sahi olmaz. Mürciye ne der? İman yalnızca kalpten tasdik, dilden söylemektir. Amelleri imanın şartı ve sebebi olarak görürler. Lakin lazımı olarak, sıhhatinin şartı olarak Mahiyetinin cüz'ü olarak görmezler. Bu yüzden imanda üstünlüğü kabul etmezler. Allah Azze ve Celle bir kimseyi büyük günahlar üzerinde ısrar eder haldeyken vefat ettirse ve onu affetse ahirette azap edeceğini kabul etseler de böyledir. Burada dikkat çekilmesi gereken yer, mürciye muhalefet ettiği meselelerin çoğunda lafsi hilaf olduğudur, onlardan lafsi olmayanlar da vardır. Tıpkı onların amel türünden bir şeyi terk eden, tekfir edilmez sözleri gibi. Çünkü onlara göre amel, imanın sıhhat şartı olmadığı gibi, küfür ne söz ne de fiille gerçekleşir derler. Aynen bugün günümüzde adam her türlü melaneti işler, ben Müslümanım der. Namaz kıl, ya ben inkar etmiyorum ki der. İslam'dan çıkardığına dair namazın delillerini anlatsan adam bu şekilde itikad ettiği için ne yapmaz? Kabul etmez. Öyleyse bu tür insanlara önce imanın ne olduğu anlatılması gerekir. İman anlaşılmadan arkasından gelen meselelerde ne yapılmaz idrak edilmez. Öyle garip bir durum var ki kardeşlerim. insanlar ben dinden bir şey anlamam. Ben cahilim. Ben hoca değilim der. Ama niye bunu yapmıyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? diye amel cinsinden Müslümanım dediği halde sor, zorladığın zaman bir de bakarsın ki Şeyhülislam gibi yani Şeyhülislam gibi, dini biliyor gibi fetbalar vermeye başlar takıdır. Öyleyse Karşıdakilerini hiçbir zaman hedefe almadan, rakip almadan Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği gibi dini öğretme yollarına, imanı anlatma, öğretme yollarına gitmemiz gerekir. Nasıl ki ve Vesselam parça parça meseleleri anlattığında Cibril insan kılığına gelip İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir sorusunu sorduğunda Gittikten sonra o kimdi biliyor muydunuz? Bilmiyoruz ey Allah'ın Resulü o Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi diyor. Bu da gösteriyor ki karşıdaki insana rakip almadan kendisine İslam'ı ve imanı ve bunların koruyucusu zırhı olan ihsanı anlatmak gerekiyor. Bunlar anlatılmayınca, anlaşılmayınca tabi her şey ortada kalıyor. Evet. Bunlara da teker teker detayla gireceğiz kardeşler. Üçüncü fasıl bu meselede ihsan. İhsan da lukatta bir ameli iyi yapma, yakinen yapmak demektir ki, ise dış ve için güzelleştirilmesidir. İbadetin zahiren ve batinen tamamlanması kastedilir. İhsanın da dereceleri vardır ki, bu da iki makamdır. Birinci makam müşahade makamıdır. Bu nedir? Allah subhanahu ve teâlâ'yı görür gibi ve müşahade eder gibi ibadet etmektir. Kul Allah azze ve celle'yi kalbiyle müşahade etmenin gereğiyle amel eder. Böylece kulun kalbinde iman kuvvetlenirse, kayb onun için görünür gibi bir hale gelir ve ibadetlerinden ne yapar? Zevk alır, lezzet alır. Bu ihsanın iki mertebe ve makamının da en üstün olanıdır. Allah bizleri bu makama erenlerden eylesin. Ama ne zaman e, insanların kınamasından, ne derdemesinden korkmayı bırakırsanız bu hale gelirsiniz. Önce bunu bırakmanız lazım. Allah Azze ve Celle'ye ona yakın olduğunu düşünerek ve Allah Subhanahu ve Teala'nın önündeymiş gibi hatta yaratıcısı Allah azze ve celle'yi görüyormuş gibi ona yönelerek ibadet eden kimsenin çekinmesi, korkusu, saygısı ve Allah azze ve celle'ye tazim ile hareket etmesi gerekir. Evet, İmam Nevevi Cibril hadisini şerh ederken şöyle diyor kardeşlerim bakın. İhsan Allah'a onu görür gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de o seni görmektedir kavli aleyhissalatü vesselam'a verilen özlü sözlerdendir. Zira bizden biri ibadetinde Allah Azze ve Celle'yi görür gibi olmaya güç yetiştirebilirse, gücü yeten itaat etme, güzel gidişat, zahir ile batının bir araya getirilmesi ve yapabileceği en güzel şekilde tamamlamak gibi gereklerinden hiçbir şeyi terk etmez diyor. Allah Resulü ve Vesselam bütün ibadet hallerinde Allah'a onu görerek yaptığın ibadet gibi ibadet et diyor. Zira Allah'a görerek o şekilde ibadeti tamamlamak ancak Allah'ın gördüğünü bildiği içindi. Bu sebeple kul o halde kusur etmeye cesaret gösteremiyordu. Aynı mana Allah'ı görememe halinde de mevcuttur kardeşlerim. Bu noktada size İbn Abbas'tan bir nakil bir olay anlatayım. Allah kendisinden razı olsun bir gün mescide giriyor. Bakıyor ki herkes bir tarafa bakıyor, bir tarafını kaşıyor, orasını düzeltiyor, burasını düzeltiyor i̇bn Abbas diyor ki eğer diyor bunun kalbinde huşu olsaydı orasını burasını kaşıyıp durmaz düzeltmez diyor. Sonra diyor ki bizler diyor ve vesselamın zamanında namaz kılarken Allah'a görüyor gibi ibadet ederdik diyor. Sonra insanlar değişti çoğaldı diyor. Şimdi diyor bir tane insan gösteriyor onun dışında diyor bu şekilde huşu namaz kılan bir insan göremiyorum diyor. Çarşıya da çıktığımızda ondan başka emin bir insan yok diyor. Yani bir insanın eminliği namazından ticaretine kadar yansıyor kardeşler. Ticaretindeki yamukluk adamın namazına da yansıyor, ibadetine de yansıyor. Evet. Demek ki Allah'ı görememe halinde de oluyor bu. Gördüğünde insanın amelleri güzel olduğu gibi huyu dilinden, elinden, ahlakından emin olunan bir insan oluyor. Ama bu şekilde değilse işte o da artık el ve dil eminliğini kaybediyor. Hasılı ibadette samimi olmaya, ve kulu huşu itaat etme ve diğerlerini yerine getirme hususunda Allah Azze ve Celle'yi mürakebe etmeye teşvik etmesi gerekir bu meseleler. Allah bizleri ıslah etsin, Allah bizleri korusun kardeşlerim. Hakikat ehli olanlar salihlerle beraber olmayı iyi görmüşlerdir. Akıllı insanlar salihlerle beraber olur. Ta ki bu hal onlardan utandığı ve hürmet ettiği için kendisine herhangi bir noksanlık gelmesine mani olsun. Salihler beraber olanın hali böyle olursa gizlisinde ve aşikarında Allah'ın kendisiyle beraber olup yaptıklarını gördüğünü bilen kimsenin hali ne olur kardeşler. İkinci makam ihlas makamıdır. Bu da kulun Allah Azze ve Celle'nin kendisini müşahade ettiğini, durumuna muttali olduğunu ve kendisine yakın olduğunu düşünerek amel etmesidir. Kul amelinde ve ibadetinde bunu düşünür ve gereğince amel ederse Allah Azze ve Celle için ihlaslı olur. Zira amelinde bunu düşünmesi, kendisini Allah Azze ve Celle'nin murakabesine ondan korkmaya, onun için ihlasa, ondan başkasına yönelmemeye ve ibadetinde Allah'tan başkasını murad etmemeye götürür. Böylece ne büyük şirke ve ne de küçük şirke düşer. Allah'a ibadette ihsana gelince, o aleyhissalatü vesselamın da belirttiği gibi kardeşlerim, Allah'a onu görüyor musun gibi ibadet etmen demektir. Böyle bir ibadet yani insanın Rabbına onu görüyormuş gibi ibadet etmesi istekle ve şevkle yapılır. İsteyerek ve şevk duyarak yapılan ibadet dolayısıyla insanın ruhunda böyle bir ibadeti yapma arzusu duyurur. Zira o bu yoldan sevdiği ve arzuladığı bir şeyi elde etmeye çalışır. Çünkü o Rabbine onu görüyormuşçasına ibadet eder. Böylelikle ona yönelir. Ona döner. Ona yakınlaşmaya çalışır. O her türlü eksiklikten yüce ve münezzehtir. Sen onu görmesen de şüphesiz o seni görmektedir. Bu tür ibadet kaçış ve korku sebebiyle yapılan bir ibadettir. Bundan dolayı böyle bir ibadet ihsanın ikinci mertebesidir. Şayet Allah Azze ve Celle'ye onu görüyormuş ve onun rızasını istiyormuşçasına ibadet edemiyorsan, nefsini ona kavuşmak için teşvik edemiyorsan, o halde o seni görüyormuşçasına ona ibadet edin. Böylelikle ondan korkan, azap ve cezasından kaçan kimsenin ibadeti gibi ona ibadet etmiş olursun. Evet. İbadet şu iki şey üzerine kurulur kardeşlerim. Sevginin en ileri derecesiyle, zilletin en ileri derecesi. Sevgiyle Allah Azze ve Celle'nin rızası istenir. Zillet ile de korku ve azaptan kaçış söz konusu olur. İşte Allah azze ve celle'ye ibadette ihsan budur. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın Cibril hadisinde ihsan hakkında sorulduğunda Allah'a onu görür gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de o seni görmektedir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir diyor. Evet kardeşlerim. Kul ibadetinde Allah azze ve celle'yi murakabe etmesi, onun kullarına çok yakın olduğunu sürekli hatırında tutması, yani sanki onu görüyormuş gibi ibadet eder bir duruma gelmekten Müslüman emrolunmuş. Tabii ki belki de bu yüksek makama bir anda ulaşmak oldukça zor olabilir. Bu mertebeye erişmek için Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğü gizli ve açık, içindeki ve dışındaki her şeyi bildiği ve hiçbir halin ona gizli kalmadığına olan inancından yardım alıp yararlanmalısın. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle'ye sanki onu görüyormuş gibi ibadet eden, Samimi kullardan Rabbim bize eylesin. Allah Azze ve Celle kendisini sürekli kontrol eden, Rabbına bağlı kalan, salihlerle, sadıklarla beraber olan samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü tuzaktan korusun. Kafirlerin, fasıkların, münafıkların kurduğu tuzaklardan Rabbim bizi beri buyursun. Onları kendi kurduğu tuzakların içinde bolsun. Allah Müslümanlara yardım etsin. Allah Muhammed ümmetine birlik, beraberlik nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike şöden la ilahe illa ente estağfurike me'tubili velhamdülahi rabbil alemin Haftaya